Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz durum zarf değil eki olan ve şimdiki zamanı anlatan makta ve mekte eki. Fiil kök ve gövdelerine getirilen bir takım eklerle türeyen, cümlede çekimsiz fiil ve zarf olarak görev yapan sözcüklere zarf fiil denir. Zarf fiiller cümlede eylemin yapılış zamanını ve tarzını belirtirler. Cümlede zarf görevinde bulunurlar. Eylemin yapılış tarzını bildiren bazı zarf fiil eklerinde tarz görevi zayıflayıp bağ görevi öne çıktığı için Zarf fiil yerine bağ fiil terimi de kullanılmaktadır. Ne isim ne de fiil çekim eki alırlar. Makta eki fiilin durumunu yani nasıllığını bildirir. Sözlerini duymakta zorlanıyordu. Yemek yapmakta bir numaraydı. Bizi anlamamakta ısrar ediyorsun. Çocuğu yatırmakta geç kaldın. Sana yapılanları unutmamakta haklısın. Durum zarf fiil eki şimdiki zaman göreviyle de cümlede kullanılabilir. Bunları karıştırmamak gerekir. Ne yaptığını görmekteyim. Bu adam arabayı kullanmaktaydı. Otobüs terminale girmekte. Şimdi dinleyeceğiniz Ramazan Bayramı adlı konuşmadaki durum zarf, fiil ve şimdiki zamanı anlatan makta ekini dikkatle dinleyelim. Ramazan Bayramı. Ramazan Bayramı'nda ailenin yanına gidecek misin? Evet, onları çok özledim. Bayramlarda ailesinden uzakta olmayı kim ister? Cuma günü yola çıkacağım. Haklısın. Sen gitmeyecek misin? Ben gidip gitmemekte kararsızım. Niçin? Ailemin yanına gidince onlara çok alışıyorum. Sonra onlardan ayrılıp Ankara'ya dönmekte çok zorlanıyorum. Hem çok uzak, biliyorsun. Bu keçim, bence gitmen gerekiyor. Yolların uzaklığı sizleri ayırmakta başarılı olamaz. İnsanlar sevdikleriyle beraber olmadan bayramın tadına varamaz. Hem anneni babanı düşün. Seni görmeden geçirecekleri bayram, bayram olur mu? Onları sensiz bir bayram geçirmeye mahkum edemezsin. Galiba haklısın. Sonra görüşürüz. Hayırdır ne oldu? Böyle acele nereye gitmektesin? Hemen çıkmalıyım. Benim eve gitmeden terminale uğramam lazım. Nereye? Terminale gidip bilet alacağım. Bilet aldıktan sonra eve gidip bavulumu hazırlayacağım. Karar verdim. Yarın yola çıkacağım. Onlardan uzakta bir bayram geçirmek istemiyorum. Tamam ama bu kadar acele etmene gerek yok. Hem terminale gitmek zorunda değilsin. Otobüs firmasının numarasını öğrendikten sonra firmaya telefon açıp yer ayırtabiliriz. Yarın otobüse binmeden önce de biletini alırsın. Tamam. Hadi kahveni iç de kalkalım. Termineli arayıp yer ayırtalım. Çarşıdan anneme babama bir şeyler almalıyım. Akşam da bavulumu hazırlarım. Tamam Buketçiğim. Kalkıyorum. Lütfen hesabı getirir misiniz? Şimdi de okuyacağımız metindeki durum zarf fiil eklerine dikkat edelim. Güneş buğulu pencereden içeriye aydınlatmaya başlamıştı. Gözlerini açıp Yataktan kalkmakta zorlanıyordu. Hastalığının her geçen gün ilerlemekte olduğunun farkındaydı. Rahatsızlığına rağmen atölyede bu gece de çalışmıştı. Çevresindekiler onu anlamakta zorluk çekiyordu. Çünkü maddi durumu iyiydi. Çalışmasına gerek yoktu. Yalnız o hasta olmasına rağmen çalışmakta ısrar ediyordu. Çünkü çalışarak hastalığını bir o kadar da yalnızlığını unutmaktaydı. Bunu kimse bilmiyordu. Doktorlar hastalığına çözüm yolu bulamamakta, doktorun verdiği ilaçlar sadece sancılarını dindirmekteydi. Bütün tedavi yöntemlerini denemekte çekinmemiş, hep içindeki umudu çalışarak beslemişti. Yalnızdı. Hiç kimse onun yalnızlığına merhem olmuyordu. Aslında hastalığından ziyade Yalnızlığı onu içten içe çökertmekteydi. Yalnızlığı bir kurt misali benliğini kemirmekteydi. Belki bir eşi ve çocukları olsa hastalığıyla mücadele etmekte daha güçlü olurdu. Onun için yalnızlıkla dolu bir günün başlamakta olduğunu bildiği için gözlerini açamıyordu. Aslında bu gerçeğe gözlerini açmak da istemiyordu. Gözleri kapalı düşünürken, Bahçeden bir tıkırtı duydu. Yavaşça yerinden kalktı. Aksiyan ayağıyla yürümekte zorlanıyordu ama kapıya kadar geldi. Dış kapıyı yavaşça açtı. Dışarıya çıktı. Birden soğuktan veya açlıktan iyice büzüşmüş bir kediyle karşılaştı. Bu yavru kedinin kendisine hüzünlü bir şekilde haykırışını duydu. Bu haykırışı anlamakta zorluk çekmedi. Kediye baktı, baktı. Onun da yalnız olabileceğini düşündü. Yavru kediyi içeriye alıp almamakta kararsızlık yaşamadı. Çünkü kendisi gibi yalnız olan bu kediye sahip çıkmalıydı. Sonra kediyi kucağına aldı, başına okşadı. Kedi de sevildiğini anladı. O da sevgisini göstermekte geç kalmadı. Adamın ellerini yalamaya başladı. Avuçları arasında içeriye aldığı kediye süt verdi. Artık ikisinin de yalnız olmadığını anladı. Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü konumuz durum zarf değil eki olan ve şimdiki zamanı anlatan makta ekiydi.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 ba görevi öne çıktığı için zarf fiil yerine ba fiil terimi de kullanılmaktadır. Ne isim ne de fiil çekim eki alırlar. -makta eki fiilin durumunu yani nasıllığını bildirir. Örneklerimizi tekrar ederek programımızı bitirelim istiyoruz. Sözlerini duymakta zorlanıyordu. Yemek yapmakta bir numaraydı. Bizi anlamamakta ısrar ediyorsun. Çocuğu yatırmakta geç kaldın. Sana yapılanları unutmamakta haklısın. Hoşçakalın sevgili dinleyenlerimiz. Türkçe Öğreniyorum